toplulukta Kur'an-ı Kerim okurken birisi. Biz de bilen birisi olarak yanlışını fark ettiysek, yanlış söyledin diye o anda ikaz etmemiz gerekir mi? Yoksa daha sonra yani baş başayken sessiz bir şekilde onu uyarsak daha mı iyi olur? Özellikle ekranların başında bizleri izleyen seyircilerimize saygılar selamlar sunuyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Bu sorunuz aslında yani bir adabı da gösteriyor. E, malumunuz e, bir hadis-i şerifte de sevgili peygamberimiz Aleyhisselam e, bir Müslümanın ayıbını örtenin. Allah da etti onun bir ayıbını örter diyor. E, bir kimse yaptığı işte mesela Kıraat-ı Kur'an-ı Kerim'i hatalı okuyorsa efendim bunu o mecliste bilen bir kişi ise sadece hı hı ve onu ikaz ettiğinde efendim, bura yanlış oldu ki bir de öyle bir yanlıştır ki e, basit bir yanlış değil. Mesela bir harekat hatası olabilir. Hı hı. Manayı bozmayan bir hata olabilir. Hatta Arapçada bazı zamirler, e, şeyler e, fiillerde e, gaip sigası değil de muhatap sıkası da kullandır. Kıraatlerde farklı manalar da vardır. Bunu kişi biliyorsa zaten hı. mana bozulmaz orada. E, farklı şekilde de o şekilde de okunabilir. Yani muhatap e, kipleri gayb sigasıyla da okunabilir. Veya gaybiler muhatap sigasıyla da mana olarak değişen bir şey olmaz. Sadece onlar yerine sizler anlamı gel, verilir. Böyle bir ortamda kişiyi orada siz e, manayı gerçekten biliyorsanız yani bir hareket demiyorum. Yani bir hareket hatasında ya da buna benzer diğer manayı bozmayan bir mana şeyde yanlış okumada o toplum içinde kişiye hayır yanlış oldu dediğinizde hiç uygun kaçmaz. O Rencide koşuldu. olabilir. Tabii ki. Tabii ki Böyle bir hata eğer ki böyle söylenmiş olsaydı. Yani bu hata ve kusur aramaya girer. Gerekiyorsa bu kıraatten sonra ya da o toplantıdan meclisten sonra baş başa kalındığı bir anda kişiye hatırlatılır. Yani böyle bir okudun yanlış oldu. Zaten mana bozmuyorsa söylemeye bile gerek yok. Yani onu okuyan kişi biliyordur. O andık bir hata olmuştur. Hı. Hatalar da zaten affedilmiştir. Dolayısıyla bu bazen toplumda oluyor. Ee, basit bir hata kişinin yüzüne vurulabilir Buraya çok dikkat etmek lazım. Ve kişi o toplum içinde rencide oluyor. Yani maksadımız iyi olabilir. Niyetimiz iyi olabilir ama niyetin iyi olması bazen yetmiyor. Ya ne, ne oluyor? Yaptığımız işin de iyi olması lazım. Yani siz efendim bir hata buldunuz, ben onu düzelteyim. Niyetim iyidir. Efendim şöyle okudunuz deyip de o milletin içinde basit bir hatayı gündeme getirmek uygun değil. Dolayısıyla e, mana bozulmayacak şekilde bir hatayı söylemeye söylemek uygun değil. Daha sonra söylenirse uygun olur. Evet.